Su hakkına hoş geldiniz. Ben Akgün İlhan. Ben Norhan Yüce. Bu haftadan itibaren İstanbul'da çok önemli bir toplantı gerçekleşmeye başladı. Ee, 10 ile 20 Temmuz arasında düzenleniyor. UNESCO, Dünya Miras Komitesi'nin 40. toplantısı İstanbul'da yapılıyor. Türkiye Ve, ev sahipliği yapıyor. Aynen, Türkiye İstanbul'u yapıyor. Ee, bu Türkiye'nin başkanlığında yapılan bu toplantıyı... Üye ve taraf devlet temsilcileri katılacak, üst düzey UNESCO yönetimi katılacak, UNESCO'nun tüm danışma organ yetkilileri katılacak, kültürel ve doğal miras uzmanları ve akademisyenler de dahil olmak üzere 2000'e yakın katılımcının e, olması bekleniyor bu toplantılarda. Evet, e, şimdi böyle önemli bir organizasyon gerçekleşiyor İstanbul'da. Bu organizasyona karşı e, etkinlikler de gerçekleştiriliyor. Evet. Çünkü e, özellikle e, İstanbul ve e, Sur meselesinden dolayı, Hı -hı. İstanbul'da yaşanan Diyarbakır... son dönemdeki evet tahribatlar e, ve Diyarbakır Sur'da, yaşanan nasıl söyleyeyim kelimeler yetmiyor küsur ve insan katliamı katliamına yani. ses evet. çıkartmamış olması nedeniyle UNESCO'nun gösterdiği tavır nedeniyle ciddi tepkilere bu sene maruz kalmış durumda bu konuyu bu hafta işlemek istiyoruz suyla bağlantısı ne diye soracak olursanız çok bağlantısı var çünkü hmm. örneğin WWF bir rapor yayınladı daha doğrusu bir veri attı bugün. E, 114 doğal miras alanı tehdit altında diyor. Dünya genelinde hı hı. E, bu tehdit unsurları arasında 6-7 madde sayılıyor. işte yapılaşma var. Bunun içerisinde aşırı avlanma var. Kaçak ağaç kesimi, barajlar ve su kullanımı. Hı hı. E, petrol ve doğalgaz arama, madencilik. Bunların hepsi bu tehdit unsurlarının hepsi Türkiye'nin muhtelif yerlerinde çok yoğun bir biçimde yaşanıyor. Hı hı. Ee, baraj ve e, su kullanım meselesi ise Türkiye'nin önemli sorunu haline gelmiş durumda. Bu açıdan da hani bu kültürel tarihi mirası yok eden unsurların başında barajları da saymamız gerekiyor. Bu bağlamda biz hı hı. E, hem UNESCO'nun e, toplantısını e, ve işte... Karşı forumunda korumu. toplan, yani neler yapılacak henüz olmadı. Evet, 16, konuşma. Aha, 16'sında cumartesi günü gerçekleşecek Mimarlar Odası'nda. Bunlarla ilgili konuşmak üzere zaten UNESCO'nun toplantılarına da katılmakta olan e, arkadaşımız, yoldaşımız diyelim Ercan Ayboğa'yı konuk edeceğiz. Mezopotamya Ekoloji Hareketi, Hasan Gevi Yaşatma Girişimi ve Su Hakkı Kampanyası aktivisti Ercan Ayboğa. Ercan merhaba, hoş geldin programımıza. Merhabalar, size iyi günler. Hoş geldiniz. Evet. Ercan ayın 10'unda başladı UNESCO toplantısı. Sen katılıyorsun. Evet. Yarın da e, yanlış biliyorsak lütfen düzelt. Sur hmm. gündemli bir e, oturumu olacak. Daha doğrusu sizin de hani e, dile getireceğiniz bir e, sur gündemi olacak diyebiliyoruz. Hmm. E, ama onun öncesinde şimdiye kadar edindiğin izlenimlerden yola çıkarak bir giriş yapabiliriz. Bu 10 gün boyunca UNESCO... Neyi konuşacak? Evet. 156 evet. tane dosyayı ele alacağını biliyoruz. Bunun içerisinde. Koruma durumu raporunu. Evet. Hı -hı. Nasıl Hı -hı. ilerleyecek? Biraz bu UNESCO'nun bir miktar teknik yapısından bahsedelim. Daha sonra daha böyle hayati konuları Hı -hı. konuşmaya başlarız. Um, UNESCO e eğitim e sosyal ve kültürel alanlarda çalışan bir, bir devasa bir yapıdır Birleşmiş Milletler'in. Hı -hı. Dünya Miras Komitesi ise bu doğal ve kültürel miras varlıklarından sorumludur. Her yıl toplanır. Hı -hı. Bu yıl ilk defa Türkiye'ye geldiler. Evet. E, Türk bunun bir komitesi de var, 21 bir içinde bulunur. Bir hükümet e, burada temsil edilir. Türkiye'de bunlar da var. Türkiye bu yıl toplantıyı buraya aldı. Geçen yıl e, Diyarbakır 15. E, alan varlık olarak Türkiye sınırları içinde. Kabul edilmişiz mirası olarak. Hı hı. Ama bu yıl, bu yıra geldiğimizde, 2006'ya geldiğimizde e, diğer ciddi bir risk altında. Hı hı. E, yıkılma karşı karşıya onu e, son yarım senede hepimiz takip edebildik. Tabii ki sur konusu Diyarbakır Kalesi. E, burada gündemler arasında yer almaktadır. Birçok başka konu gibi. Hı hı. Hı. Ee, sen söyledin 21 tane e, ne diyelim or, yani bu listeleri değerlendiren Hı -hı. daha doğrusu şöyle bir giriş de yapabiliriz. Bir geçici liste kurucu oluşturuluyor. Hı -hı. Ee, evet. Bu geçici listeyi içerisinden Hı -hı. E, koruma altına ya da dünya mirası liste, e, listesi içine, alınanlar içine alınanlara Hı -hı. seçen e, 21 kişilik diyelim? bir ha, komite var. Evet. evet sadece hükümet yani, şu, ilgili Hükümetlerin Kültür bakanlıkları işte birer hı hı. Büyük, büyük elçi yollar, bir, bir oy vardır. Bunlar hangi A, varlık liste girer çıkar hı hı. falan filan, ona e, klavuzlan kriterler falan filan uygulanan ilgili kararlar aldar. E, yani bunlardır. Başka kararda etkisi olan veya hakkı bunlar. Başka kuruluş yok yani. Sivil toplum işte hiç, hiç yok. Evet. E, hiç burada bir etkisi yok sivil yok. toplum. Ayrıca listeye ee, öneri olarak evet, da götüremiyor tamam. değil mi Ercan? Pardon? L e, listeye bir yeri e, listeye alın diye öneri olarak da getiremiyor e, STK'lar. Hiçbir şekilde. E, hmm. Şöyle bir şey diyeyim. İşte Hasankeyf gibi yerler. E, halbuki birçok e, mevcut süreçliği varlığa göre çok daha değerli bir yer. Ama merkezi hükümet bunu gündemleştirmeyince... E, hiç burada tartışılmaz. Yani, Gündeme bile tartışılmaz. gelmiyor yani. Çünkü Biliyor hani Hasankeyf'e baktığımız zaman hep söylüyoruz bütün programlarımızda ve herkes de söylüyor. UNESCO'nun 10 e, tane kriteri var zaten bir yeri dünya mirası ilan Hı -hı. edebilmek için. O 10 kriterin 9 tanesini karşılayan dünyadaki tek yer. Mısır piramitleri 2 tanesini karşılıyor falan böyle bir sürü herkesin bütün dünyanın tanıdığı. Bir, bir yerler diye. var bildiği Hı. yerler var bunların hani kaç tane kriteri karşıladığına baktığınız zaman 2-3-4 olmadı ama Hasankeyif gibi bir yer yok ama buna rağmen Kültür Bakanlığı'ndan onay alınmadı ve Kültür Bakanlığı bunu UNESCO'nun komitesine taşımadığı için hiç tartışılmıyor bile buranın Dünya Mirası Listesi'ne alınıp alınmaması ve bütün STK'larda evet. bas bas bağırmasına rağmen. UNESCO'nun ismi vardır ama öyle çok da demokratik, geniş bir yapı değil. Sonuçta hükümetlerden oluşan bunu Hı -hı. bilmek lazım. Tabii ki dünyada tek bu e, çalışma yapan tek e, küresel e, kuruluştur. Bundan dolayı tabii ki bir önem verilir. Biraz da tabii Hı -hı. ki e, şöyle bir şey var. Dünyada böyle risk altında varlıklar olur kültürel olsun, doğal olsun... İşte yerel insanlar korumak için bunu evet UNESCO önerelim. UNESCO hı hı. bunu kabul etsin. Böyle bir koruma fonksiyonu oluşur. Mevcut yerel veya merkezi hükümetler daha ilgilenir, korur diye böyle bir umut var sürekli UNESCO'ndan ilgili. Bu tabii ki ee, ...kısmen geçerli ama biraz da şişirilmiş bir şeydir açıkçası. Hı -hı. Hı -hı. Yani daha fazla kamu kaynaklarının ayrılmasına olanak tanıyor eğer bir listeye alınmışsa ya da işte yani tehlike bir otomatik bir mantığı yok Hı -hı. E, listeye girerse e, daha kolay diyelim belli başlılardan kurumlardan sonlardan e, kendi hükümetinden destek görebilir daha rahat Hı -hı. E, kolaylaştırıcı bir yönü var. Ama böyle bir e, mecburiyeti yok. Mutlak bir, bir koruma gerekir. şemsiyesi kazandırmıyor. Çünkü UNESCO'nun da herhangi bir yaptırımı falan yok. Yani Mesela koruma altına yok. alınan kimi bölgeler Hı -hı. daha sonrasında e, korunamama durumları da söz Hı -hı. konusu olabiliyor. Birazdan daha... UNESCO'nun, bunu şey UNESCO'nun e, kitalleri var tabii. E, UNESCO Dünya Miras Komitesi'nin. Eğer e, ilgili hükümet bunu yerine getirmiyorsa Hı -hı. UNESCO Dünya Miras Komitesi tabi bir varlığı listeden çıkarabilir. Tek yapabileceği evet. etki budur yani. Evet ama yani bu da çok istisnai e, gerçekleşmiş herhalde. İkiden kadar. Ama yani İstanbul için de böyle bir şey söz konusu. 2009'da e, bu Sulu Kule'de efendim işte Sultanahmet'te Four Seasons Oteli inşaatı, işte Haliç Metro hı. inşaatından dolayı e, bir şey yazılmış, bir rapor yazılmış. Evet, yani kültür UNESCO. Mirası tehdit ediliyor denilip hükümete ağır eleştirilerde bulunmuşlar. E, yapılmazsa da hani bu e, söylediğimiz eleştirileri hani ortadan kaldırmazsanız da bir yıl size ek süre veririz. İstanbul'da listeden Hı. çıkartabiliriz demişler yani. Ama daha sonra bir tarzda bu mesele geçen bağlanıyor. Yıl, geçen yıl gündeme geldi. Geçen yılki UNESCO Dünya Mirası Toplantısı'nda. Ancak Türkiye'ye bir şeyler yaptı. E, gündeme alınmasını önledi. Artık ne yaptı bilmiyoruz. Sözler verdi ama halbuki İstanbul'da yıkım çok mahallede ve çevresinde devam ediyor. Temiz. Tabii Türkiye UNESCO içinde böyle bir konumu var. Şöyle bir konu var. Ee, UNESCO'yu finanse eden sonuçta yine hükmetlerin verdiği paradan Hı -hı. sağlanıyor. Türkiye bu yıl işte iki gün önce yapılan açılışta ve kaynağı arttıracağını hatta ikiye katlayacağını vaat etti. Hı -hı. Ee, böyle olunca tabii ki diğer ülkelerde şey hesaplıyor ve Dinamiyaz Komitesi'nin bir merkezi var kurulları var falan filan diyor ha Türkiye bize para verecek e, İstanbul konusunda susabiliriz. Hı -hı. Yani evet, böyle tabii. hesaplar oluyor. Şimdi e, burada olanlar gerçekten %100 kültür savunucuları veya doğa savunucuları değil sonuçta hükümetler temsilcilik gönderdiği için bin bir hesap e, çıkar var işin için onlar hep unutmamak lazım. Niye evet. söylüyorum ki e, ge gereksiz şekilde biz UNESCO'yu büyütmeyelim. Fazla umudumuzu bağlamayalım diye. Hı hı. Çünkü oradan çok kayrak kırıklığına uğrarız. İşte Sur bunun ya yani tarihi yaşlanır belki de en iyi örnek. En çarpıcı örnek. Evet. İşte dünyada birçok miras alanı yok edildi veya tahrip edildi. Ama Sur'un farkı şöyledir. Bizzat e, hükümet sistematik bir şekilde yok ediyor. Çatışma olmamasına rağmen diplomatik işte Orayı önce çarşımalar esnasında e, tahrip etti, çarşımalar bitti, devam ediyor falan Suriye'de örneğin çarşımalar esnasında olduğu, böyle karşılıklı, e, iki taraf karşılıklı yıktı. E, bazen diğer ülkelerde farklı aktörler var, yerel aktörler var, şirket var, yerel halk olabiliyor, birçok nedenler olabiliyor. Ama soru örneği farklıdır. <Gülüyor> Ee, Soru daha detaylı konuşalım Ercan ama senin e, az önce söylediğin bu bütçe meselesine ilişkin e, bir iki kelam daha etsek iyi olur bu sene işte Türkiye bütçede payını arttıracağını katkısını arttıracağını ifade ettiği bir, birden, bir, evet, e, <gülüyor> birden ikiye <gülüyor> çıkartmış arttırmış. durumda ama örneğin tam da bu işte hükümetlerin e, verdiği para kadar hani söz hakkı olma meselesi durumu 2011 yılında Filistin'in UNESCO'ya kabul edilmesi sırasında da yaşanmış. Tabii bize bu konuyu e, gündeme alacağız derken baktık. E, tekrar hafızalarımızı tazeledik. O, o dönemde de Amerika Birleşik Devletleri ki UNESCO'nun önemli bir e, %20'ye yakın e, yani. ha 22, hmm. 20 hmm. civarındaki e, bütçesini karşılayan ülke Filistin kabul edilmesi yılında e, örneğin e, ben bu parayı bu sene Başka gerekçeleri de ifade etmiş ama e, vermiyorum demiş UNESCO'ya. E, aynı evet. sene İsrail'de yine katkısını çekmiş. çekmiş evet. e, bir yandan da böyle bir ekonomik işleyişi hmm. e, görüyoruz UNESCO'nun içerisinde. Evet. Bunu bir bilgi olarak aktarmak istedik. Evet tekrar şeye dönecek olursak... ...işte bu dünya miras listesinin içerisinde... E, ...göz göre göre... E, ...yok edilen alanlara... ...ilişkin... E, ...UNESCO'nun neden... ...hiç ses çıkartmamış... ...olması meselesine. Çünkü hmm. e, dinleyicilerimiz de... ...rast gelmiş olabilirler. E, sur'daki... ...işte bu katliamdan sonra... E, ...ortaya çıkan fotoğraflarda... Hmm. ...geniş evet. alanlar görüyoruz. Hmm. E, dört ayaklı minarenin... ...etrafında. Bomboş alanlar, Bomboş evet. alanlar evet. görüyoruz. Ama... Hmm. Daha önceki fotoğraflarını görenler ya da gitmiş olanlar, olanlar hmm. bilirler ki oranın sokakları daracıktır. ve tarih, Daracıktı diyelim. Daracıktır. <gülüyor> evet. evet. Sokaklar ta Roma döneminden kalmaktadır. Belki yapıların birçoğu yok eski yapılar ama sokak işte bir sokağın bulunduğu veya gittiği hat ve genişliği Roma döneminden beri mevcuttur. Onu da bilelim. Evet. Hmm. Şimdi ise evet. görüyoruz. Yani fotoğraflar bize gösteriyor. Tek başına ka, yani kalmış şey yok. Hı -hı. E, bir minare. E, etrafı bomboş. Dümdüz edilmiş. Bomboş. Yani oradaki yıkım Sözler. çok iyi örnektir. İşte çarşımalar aslında tabii orada belli e, tahribatlar olmuyor değil. İşte e, asker ve polis için ağır silah kullanmasından dolayı zaten bu oldu. E, ama asıl tahribat işte, e, işte 10 Mart yani resim olarak asker operasyonların e, bitirilmesine sonla oluştu, e, gerçekleştirildi. O da ağır iş makineleriyle oluyor. Kepçelerle mesela vesaire. ilgili Hı -hı. çok sayıda fotoğraf var. Bir, büyük alanlar, e, 14 ayak demelerin arkasındaki büyük alan, Kurşun Camii'nin güneyindeki alan ve... E, turun merkezinden, doğu kapısından yani yeni kapıya giden yolun genişletilmesi. Bunlar hepsi sonra yapılmış şeylerdir. Hı hı. Ve halen devam ediyor. Her gün devam ediyor. Ve bu alan kapalı tabii. Halka kapalı, herkese kapalı. Sadece Aynen. merkezi hükümet ve onun e, kurumlarına açık. Evet. Yani toplantılar, mitingler yapmaya geliyorlar ama şey diyorlar işte burası bu sokağa çıkma yasaklarında hep şey deniliyor ya sokağa çıkılması güvenli değil. Ama gidiyorlar işte ne bileyim çeşitli bakanlar buralarda mitingler bile yaptılar bizim hatırladığımız bazı şeyler var. Böyle bir yani yasaklı alanın 100 metre ilerisinde miting yapıyor. Miting yapıyor. Yani bir yandan da diyor ki sokağa çıkma yasağı var. Anlaşılmaz şeyler. Yani 832 tane bina tamamen yıkılmış. 257 adet yapıda hasar görmüş. Daha ne rakamlar var da bunları hani burada İki söylemek. Önceki durumdur bu. Şimdi Şimdi daha Bence. da fazla, evet. Hı -hı. E, peki Ercan, şimdi yarın e, sur üzerine özel bir oturum mu olacak e, bu, bu Yok, böyle özel bir oturum yok. Hı -hı. E, böyle risk altında ve e, hasar görmüş dünya miras varlıkları ilgili böyle e, rapolar hazırlanıyor. Şimdi e, surda yakın başlayınca öbür Diyarbakır'dan rapolar gitti UNESCO merkezine. Ee, bunun üzerine merkez Türkiye hükümetinden rapor talep etti. Türkiye 11 Mayıs'ta bir rapor sundu. Bunun üzerine bir top, hazır toplantıda sur ele alındı. Orada bir karartaşlar çıkarıldı. Ama e, burada ele alınır mı belli değil. Yani gündeme gelecek mi yani böyle tarçılacak mı belli değil. Karartaşlar var zaten UNESCO Dünya Miras Komitesi web sitesinde bulunabiliyor. Hı hı. Ee, Karat çok fazla bir şey ifade etmiyor. Yani gerçek durumu ifade etmiyor. Çok eksik. Ee, burada gündeme gelmezse karat olduğu gibi kabul edilecek. Ee, gündeme gelir mi? Belirleyebilir ki öyle. sonra yarın veya e, diğer sabah, 14 sabaha olabilir. Evet. Bunu kim gündeme getirecek? Yani sizin için, senin de içinde bulunduğun bir e, heyet mi var? Yok. Ben işte Diyarbakır karesi ve Hershel Bahçeleri kültürel peyzajı alan yönetimi adına buradayım. Hı hı. Başka arkadaşlarla birlikte biz gündeme getiremiyoruz. Ee, i̇çerideki arkadaşlar da getiremiyor. Ee, hükümetler yapması lazım. Yani 21 hükümet hı. var ya komite hı hı. üyesi. Hı hı. Bunlar yapması lazım. Bunlar yapmıyorsa başka hiç kimse yapamaz. Hı hı. Yani hiç yapı yok. böyledir. Yani. Çok demokratik çok, olmayan. Çok -demokratik anti demokratik bir olay şey. bu. Hı hı. Yani burada hiç birçok ülkede açık açık söylüyor ya şu an Türkiye'deyiz biz. Hı -hı. hükümeti konumu var. Bundan dolayı bunu böyle çok rahat gündeme getirebilir miyiz? Bilmiyoruz, sanmıyoruz. Böyle bir durum söz konusu. Ele alıp almayacağını göreceğiz. Yarın öğreneceğiz. Hı -hı. Evet, biz Tabii böyle ki ama şöyle hı -hı. bir şey var. 8-9 e, pardon 8 Temmuz'da Nostra, Avrupa Nostra hı -hı. diye bir kuruluş var. Bunlar eee UNESCO Dünya Miras Komitesine bir açıklama ettiyorlar. Sur hmm. hakkında, yani Sur'daki yıkımla ilgili harekete geçmeleri için bir yine hmm. 8-9 sivil toplum kuruluşlarının uluslararası ve Türkiye'deki toplulukların bir araya geldiği bir konferans oldu. Orada da genel bir deklarasyon yanında Sur'la ilgili bir deklarasyon sunuldu. Ee, sunulacak, pardon yarın sunulacak. Orada da UNESCO ciddi anlamda bir hayata geç, geçmesi talep ediliyor işte yapımdan isteniyor. yerel aktörler yani alan yönetim belediye halkın sürecek dahil edilmesi isteniliyor, kamulaştır devletin edettiği kamulaştır isteniyor. isteniliyor. Serife, o bu deklarasyon da yarın burada sunulacak. Böyle bir şey var, su gündeme geliyor, ama işte dışarıdan <gülüyor> zorlamayla e, kendisi evet. tarafında çok fazla değil. Böyle <gülüyor> bir olay söz konusu. E, evet. Evet, yani şimdi baktığımız zaman gerçekten de çok antidemokratik bir yapısı var. O yüzden de halkın meseleleri gündeme getirilmiyor. Yani siz ne yaparsanız yapın, toplantıya katılsanız bile sizi dinleyen yok. Orada belediyeden gelmenize rağmen. Dolayısıyla bununla ilgili de pek çok eleştiriler var. Yani Türkiye'de sivil toplum bu konuya UNESCO'nun toplantısına karşı bayağı. Tepkili biz de programa girmeden önce zaten tweetlere bakmıştık o tweetlerde evet. de çok değişik şeyler vardı yani tepkiler evet, o tepkileri Onlardan... de e, karşı Hı -hı. forum içerisinde bir miktar konuşmaya çalışırız evet. şimdi Türkiye'nin e, hala liste yani 15 tane alanı yine de bu UNESCO'nun e, dünya Mir miras listesinin içerisinde yer alıyor. Bekleyen e, şeyleri var. 60 tane. 60 evet. tane. Ama e, işte birkaç tane çarpıcı örnek verelim. O bekleyenlerin içerisinde örneğin Zeyukma arkeolojik Site var. Sit alanı var. Hmm. Ama bu listede olduğu süre içerisinde Zeyukma ortadan kalktı. Çok da yani yüzde onu falan ancak hmm. gün ışığına çıkartılmış bir hmm. e, tarihi evet. yer. E, listede olduğu dönem içerisinde zaten e, korunacak bir şey... Kalmamış Kalmadı, evet. duruma e, geldi. E, aynı şekilde e, işte suru konuştuk. Bir yandan da ama işte şeyi de konuşuyoruz. Hani koruma listesi hmm. içerisinde olan yerlerde de problemler var. Kapadokya hmm. koruma listesinde ilk alınan yerlerin e, başında. de öyle. Pamukkale'de muazzam bir kirlilik var. Evet mesela. yani Kapadokya örneğin hmm. bugün oteller turizm evet, evet, açısından evet. çok ciddi bir tehdit altında. Ama Diyarbakır Kalesi ve Hefsel Bahçeleri de şimdi... Aynı Hı -hı. şekilde en son 2015 yılında kabul edildi ama Hı -hı. burada da yani problemler var. Bir miktarda bunlardan bahsedip sonra da hızlıca karşı foruma geçelim diyecektim ama gittikçe zahtimiz evet. azalıyor. Evet. Ee, Ercan kısaca bu Diyarbakır ve Hefser'le ilgili de bir son duruma ilişkin şey verebilirsen, bilgi verebilirsen sonra karşı forumla ilgili senden yine bilgi alalım. Ee, onun içerisinde de yer alıyorsun Diyarbakır Şunu diyebilirim Hefser Bahçeleri Sanırım öyle çok fazla bir Tahribat falan Zarar görmedi çatışmalardan hmm. Kale asıl Dünya mirası kale ve Hefser bahçeleridir. Kale böyle küçük zararlar Gördü hmm. i̇şte Üzerine bayrak dedekleri Konuldu Kuruşlar evet, karakol olarak kullanıldı Beton bloklar hmm. Geçişlere dayatıp oldu. Yine e, kapıların altında ek yapılar var, ateş yakıldı vs. böyle etkiler oldu. Çatışmalar döneminde bunlar yapıldı. Sur iç aslı yıkım Sur içinde. Yıkım şimdiye kadar şöyle bir şey. E, 10 Mayıs'ta alınan bir uydu görüntüsüne göre Sur'da 10 hektar alan e, yok edilmiş. Yani yok. Yani hiçbir yapı yok. 158 hektardan oluştuğunu söyleyeyim Sur içi yani. Kaleni için 10 hektar yok edilmiş, bir 30, 50 hektar yani tahrip görmüş. Sur'un üçte biri zaten şu an kapalı, üçte birinden biraz fazlası. 5 mahalle şu an. Burada 22 bin insan yaşıyor, bunlar hemen 20, pardon 19 bin insan yaşıyor. 19 21 insan hala evlerine geri dönemiyor. Diyarbakır ilinde, özellikle şehrinde e, göç, e, mülteciler e, evlerine sürülmüşler. Değişik yerlerde kalıyorlar. Yardıma muhtaçlar. E, i̇ş ve yok. E, geri de bırakılmıyor. İşte kamulaştırma hedefleniyor. kamulaştırma süreci çok e, işlemiyor. Yani hükümet ilan ettiği part da yavaş işliyor. Biraz tartışmalar var. E, ona karşı diğer bütün bu, bu devleti yapmak istediklerine karşı... Nisan başından beri bir sur platformu oluşturuldu. Bu sur platformunun içine 310 kuruluş var. Yani Diyarbakır'da tüm sivil toplum alan meslek kuruluşları, yerel yönetimler vs. bir araya geldi. Karşı evet. duruyorlar. Muhtarlar var. Yani, yani halkın neredeyse %90'ı istemiyor. Evet. Ama devlet diyor ben e, kavulaştıracağım. Buraya yeni bir toledo yapacağım. Böyle saçmalık diyeceğimiz hı hı. bir projeden ortaya çıkıyor. Geçekleşmesi mümkün değil. Tek ee, sonucu şey olacak, Biz orayı bir rant alanına çevirecek. Yani yapılan yeniden yapılmasıyla iki ee, demografik, demografik yapı yani sosyal yapı dağılacak. Yani Hı -hı. o tüm oraya buraya sürülecek İnsanlar gidecek. Ee, bu sonuçlan yapıyoruz. Yani sür böyle, böyle bir kritik noktadadır. Ee, aktaracağım bunlar. Evet. Hı -hı. Şimdi vaktimiz çok az ama ayın evet, 16'sında Cumartesi var. günü. Mimarlar Odası'nda mi, yapılacak Mimarlar Odası'nda e, Karşı forum gerçekleştirilecek UNESCO'ya Karşı bir forum gerçekleştirilecek Programı hakkında kısaca bir bilgi verebilir misin Bu forumun Ercan e, Çünkü tweetleri de dönmeye Başladı işte geçmişin mirasını Savaşla yok etmeye geleceğini Barışla taşı e, evet. Örneğin Fasilis Antalya'da Fasilis e, Bir otel yapımı için Kapatılmış durumda dün halk buraya bir biletle giriyordu. Şimdi giriş imkansız. Yarın zaten yok edilecek. Ee, UNESCO neyi koruyorsun? Bu uygulamalarıyla UNESCO boykotu hak ediyorsun. Ya da sessiz kalma e, durumundan dolayı boykotu hak ediliyorsun diye tweetlerde atılmaya başlandı. 16'sında hı hı. bir Cumartesi karşı forum giden. var. Evet. Kaçta yani başlar? Karşı forum fikri e, bir iki aydır var işte. E karşı forumun e, yapılmasına şunu diyeyim, e, surun durumu, surun, e, sur içinin yıkımı e, daha çok etkili oldu. Ama İstanbul örneği, Hasankeyfi örneği de e, hı hı. önemli e, faktörlerdir. Yani UNESCO buraya gelmişken ve eleştiri varken ve UNESCO gerçek anlamda bir koruma getirmediği için e, birçokları aktör bir araya geldi. İşte ekoloji meclisi diye bir yeni bir oluşum var işte 1 senedir böyle 42 kuruluşun olduğu hareketin olduğu bir yapıdır böyle çok ciddi çalışmış değil bunlar bu çerçevede tartışıldı biz de işte mezotan ekoloji hareketi adına Hasan Keyif adına böyle bir öneri getirdik öneri uygun görüldü ve kabul edildi ve düzenleniyor birçok STK kuruluş sosyal hareket doğru buluyor ve organizasda yer alıyor çok sevindirici yani Türkiye'nin dört bir tarafından hareketleri insanları gelecek bir forum düzenleyecek. forum şu şöyle değil yani sosyal forumlar gibi çok önceden belirlenmiş konuşmalar falan e, olmayacak biraz daha e, biraz doğlı içinden böyle üç dört beş konu belirlenir ee, arka arkaya böyle 3-4-5 tane oturum olur. Tam bilmiyorum sayesinde henüz. Bu akşam bir toplantısı var. Ha, program orada belli değil yani. Başlama evet. böyle özel sunumlardan ziyade insanların orada biraz daha serbest tartışması. Ta, tam olarak yani. forum olacak yani Ercan. Ercan evet. süremiz bitti. Maalesef. Saatini bilebiliyorsak onu söyleyelim. E, cumartesi günü. Saatini bilmiyorum ama tahminen 10 olur. Evi <gülüyor> web sitesi var, forum diye. Yani evet, karşı, karşı forum, forum. diye karşı forum diye bir şey var. var. Web Oradan bütün bilgi edin edilebilir. Mimar tamam. odasına düzenleniyor. Herkes oraya bekliyoruz. Giriş tabii ki ücretsiz, herkes evet. açıktır. Herkes <gülüyor> bir önerilerinin gelip katılabilir. Peki, e, tamam. Tabii bunu da diyelim, tamam. dünyada UNESCO karşı forum hiç düzenlenmedi. Bu da ilk oluyor. Entegrelerden bir oluşum <gülüyor> olacak. Ayrıca e ekolojik anlamda çalışan, yine kültürel alanda çalışan hareketlerin bu şekilde bir araya gelmesi de önemlidir. E sivil toplum, sosyal hareketlerin e bu önemli buluşması olacaktır. Da, Türkiye'de kolay Peki. kolay bu kadar bir grup bir araya gelmemiştir de aynı zamanda. Peki, Peki. çok teşekkür ediyoruz Ercan. Zamanımız bitti. Aştık. Mecburen bitiriyoruz Kusura artık. bakmasınlar. Evet. Bu haftalık bu evet, kadar diyeyim. Teşekkür diyelim. ediyorum. Teşekkürler. Çok teşekkürler Ercan.